...şunu diyebilecek miyiz, diyebilecek misiniz? İstanbul kriterleri dersem ...kiselleştirmiş olurum. Kopenhag kriterleri değil kardeşim. Saraybosna kriterleri. Ali'ye olmasaydı... ...Saraybosna kriterlerini... uygulamazsaydı ...bugün daha çok insanın... ...kanı dökülecekti Avrupa kıtasında. Yani boşnaklar... ...doğal olarak hadsi olarak intikam almaya çalışsalardı ki 200 bin kişilik bir orduları var şu anda <gülüyor> abartısız yüz binlerce insan daha ölecekti Avrupa'da İki bin kişinin daha ölmesini engelleyen şey Aliyadır, Saraybosna kriterleridir, Kopenhag kriterleri değil. İyi bakın kanaat önderlerinize, büyük entelektüellerinize, siyasi liderlerinize. O o son Osmanlı değildi. ...bu cümleleri sarf edenlerin son eşek olmadığı gibi. Böyle saçma bir laf olabilirim ya. Ala, ala <gülüyor> <gülüyor> i̇nsanlar insanlar <niçin> ne mücadele ettiler? Acı düştü peşi. Şefatından birkaç gün önce hatıratının Türkçe'de yayınlandığını öğrendiğinde için sevindi? Öleceğini bilen, artık çok az bir vaktinin kaldığını bilen bir adam. Niçin sevinir kitabı yayınlandı diye? Acı düştü <Gülüyor> Şöhreti asla ne olur, atmasa ne olur, ölüm döşeyindeki bir adamım. Kitaptan para kazansa ne olur, kazanmasa ne olur? Bir olmasın? Kardeşlerim, arkadaşlar, gerçekler duyduğunuz gibi değil. Gerçekler televizyonda gördüğünüz gibi değil. İşte bu benim tarihe tanıklığım, işte bu onun belgeleri, işte bu da şarlatanlık. Bunu bilin de bize yaptıklarını size yapmasınlar. Benim görevim buraya kadar. Ve dualarım sizinle. <Gülüyor> O da kalbına tamam O seni kesti hala hala dur. Alar edememişsin gerçi. İsterseniz İzmir'de bir grup insanın bir araya getirerek yaptıkları hatmin, hatmi şerifin duasını dedim ya ben öyle kredi bir hatim, hatim, duası edemem bilemem. Sadece beraber dua edelim. Öyle bitirelim. Olmaz mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevm-i din. İyyâken a'budu ve iyyâken es-da'in. İhtinas sıradal-mustakim. Sıradal-lezînen amd aleyhim. Hiçbirimiz Allah'ın izniyle doğmadı. Allah'ın ...Lem yelid ve lem all yulad... ...ve lem yekullahu yukuffan ahad... Bismillahirrahmanirrahim... ...Kul huvallahu ahad... ...Allahu <g> samet... <commissions> ...Lem yelid ve lem yulad... ...ve lem yekullahu yukuffan ahad... Ya Rabbi... ...Bizleri... Onun gibi, onlar gibi, güzel kullarından eyle, güzel çocuklardan eyle, güzel anne babalardan eyle, güzel torunlardan eyle. Rızana uygun yaşat ve... ...müminler olarak al canımızı, ya Rabbi şeytana ve umutsuzluğa bırakma bu ya şeytana ve ...umutsuzluğa bırakma ya Rabbi şeytana ve umutsuzluğa bırakma bu ya Rabbi Arkadaşlarımızı Senin arkadaşlarından ele, Onun gibi Arkadaşlardan eyle Sohbetlerimizi Onların yaptığı sohbetler gibi eyle Sohbetlerimizi Konuşmalarımızı Onun yaptığı sohbetler gibi eyle ya Rabbi, onlar gibi, O'nun gibi bize de merhamet eyle! Merhametinin üzerimizde tecelli etmesini, bizden merhametinin yansımasını nasip eyle! Bizleri onlar gibi, O'nun gibi güzel kullarından eyle! Allah'ın gibi, onlar gibi, insan gibi yaşat ve insan gibi alacağınlarımızı. Ya Rabbi affeyle ve daha çok yardım eyle. Ya Rabbi affeyle ve daha çok yardım eyle. Ya Rabbi affeyle ve daha çok yardım eyle. Yarabbim, Rabbi, Onun gibi... Onlar gibi... Senin... Güzellikleri... Çokça hatırlayanlardan eyle... Taraldığımızda... Bunaldığımızda... Karamsarlığa kapıldığımızda... Bize... Onun gibi... Onlar gibi... Bir şirah, göğüs genişliği nasip eyle. Onun gibi, onlar gibi... Hikmetli, merhametli, adaletli... Cümleler kurmayı nasip eyle, davranmayı nasip eyle. Rabbi affeyle ve daha çok yardım eyle. Ya Rabbi, affeyle ve daha çok yardım eyle. Ya Rabbi, başta, peygamber efendimiz ve değerli arkadaşlarımın ruhları olmak üzere, şu anda Saraybosna'da, Kovac'ı mezarlığında, Kovac'ı şehitliğinde, metfun olan, bütün şehitlerin ve Ali izletmek o için kabrini pur pür nur eyle, cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbi şu anda bu duaya kulak veren ve amin diyen kullarının da Dünyalarını ve ahiretlerini, Ölmüşlerini ve sevdiklerini, Affeyle, Daha çok yardım edin. Şu anda kulak veren, amin diyenlerin, isteyenlerine Kuvaç-ı gitmeyin. gitmeyi, O şehitlere, Fatiha okumayı, ...Nasip eyle... ...Oraları görmeyi nasip eyle. ...Merhametli bir gönül nasip eyle... ...Gönül genişliği nasip eyle. ...İnsancıl bir dik kafalılık nasip eyle... okunan ...Dokunan şerifin, hatmi şerifin sevabını... Her şart altında Oca belaya rağmen senin ismini Unutmayanların Allah ne diyeledik kabul edelim. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rabben ofi li ve li validayya ve belin minni ve ma hukmu برحمت که یارحمت رحمین حرک جلوش آبادگریس ایجی دوغلا تلی نظمت دستونی نام مرد است ما برابر که بهش دوستا بتن سرپراخت Sakma, dostun inanmır da sakma. Kurbat ölebilsin ama Ay bağlama şu ben falit ol, kardeş şu Sani kardaş buğla böyle dur ahtar ağa sani Um ramo na mato Koja sam rešišuti osam jesne, mislio da greš, jer da se ne smije, ima kakvo. Nel ma colla sua Nel ma ma diste mora di La giustia la va cu O va I'm mm gonna -hmm. 1949'da hapisten çıktığımda, grubun liderlerinden Hasan Biber aracılığıyla, genç Müslümanlarla tekrar temas kurdu. Hasan başlangıçta bana çok önemli görevler verdi. Yalnızca Mücahit dergisi için bazı yazılar yazmamı istedi Bütün bu kovuşturmalara rağmen, hareketin önünü alamadığını gören komünist yönetim, genç Müslümanlar grubuna karşı tavrını bu dönemde daha da sertleştirdi. Genç Müslümanlar örgütünün dört lideri idama idam ama. Ninam Vatandaşlarının en yaşlısı Hasan biber 27'sinde en genci Nusret Fazıl Begoviç'se en üstünümüzdü. Kimse hayatında kendisi için iyi ya da kötü olanın ne olduğunu tam olarak bilemez. Eğer 1946'da hapse atılmasaydım ben de tıpkı ben hapisteyken örgütte benim yerimi alan Halit Kaytaz gibi ödüllendirdi. Halit 1949 Ekim'inde idam edilmişti. Yani bir anlamda hapse atılmak hayatını kurtarmıştı. 1949'da 18 yaşından beri tanıdığım bir kızla evlen. Çok güzel bir kızdı Halide. Savaş sırasında tanışmıştık. Hava bombardımanını haber veren sirenler çaldığında sokakların boşalmasını fırsat bilerek buluşurdu konumla. İtalya'daki üstlerden kalkan İngiliz uçakları Macaristan'daki hedeflerini vurmak için Saraybosna üzerinden geçmek zorundu çok sık olmaya başlamıştı biz de bu sayede silsik ulaşabiliyorduk. İnsanlar her siren çalışında panik içinde sığınaklara koşuyoruz. Halide ile bense sokaklarda, parklarda dolaşır ve birbirimize şöyle derdik. Korkma. Bize hiçbir şey olmayacak. Sanırım şehirde sirenlerin çalmasından hoşnut duruyor. Yalnızca biz, biz. İlerden anne, anne. İyi günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anne. Rüyalarında senin ne kıyamet kokuyor ne de bir gün düşüyor dağından. Sen böyle istersin, bilirim. Dürümsüyerek anne anne. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara... ...ne de Orta Doğu bir gül bahçesi oluyor. Yine de... ...iyi günler ilerden anne anne. ...kıyamet herkese. Ali bakıp üzülme anne, anne Bir bakarsın dayımla beraber... ...ortak bir iş kurar... Belki bir süpermarket açarız. Hı? Ne dersin? Kasada da durur gülümseyerek. Yok yok olur. Dandi, popcorn ve kalbe çorba satarız. Kahrolsun Amerika deriz sonra. Kahrolsun Fransa, Çin ve Mançurya. düzeniyle dönen dünya. Mançurya da kahin. Niye kahin olacaksın? Anne anne. Rüzmin baş ağrıları martıyor. İşte yaşamak bu deyip dostlar. Mütevclerine gülümsedi. Anne anne. Ah anne anne. Çıkış yok. Bu tereke Tahmetli dedenin yüreğinden Daha eski bir mesele Yüreğimiz buruşturulamaz İyi günler ileride Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte güzel Güzeldi anneanne Şimdi ekmek dile gelse Boğazımızdan Geçişin ortandığını söylerdi İyi günler İlerden, iyi günler ileride. Gece görüşü İbrahim Paşalı.